Bölüm 200. İkindi namazının sünneti. Hadis 1119. Ali İbni Ebu Talip'ten Allah ondan razı olsun şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının ikindi namazının farzından önce dört rekat namaz kılardı. 2 rekatta bir selam vermek suretiyle veya ikinci rekatın oturumunda Allah'a en yakın meleklere ve onlara uyan Müslüman ve mümin kimselere selam vermek suretiyle 4 rekatın arasını ayırırdı. Hadis 1120. İbni Ömer'in Allah onlardan razı olsun rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İkindinin farzından önce 4 rekat sünnet kılan kimseye Allah rahmet etsin. Hadis 1121. Ali İbni Ebu Talip'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının farzından sonra İki rekât namaz kılardı.